Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Elhamdulillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'utu billahi min şururi enfusina ve min seyyati a'malina men yehdihillah fela muzille leh ve men yudlil fela hadiyelah ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma fe İttakullah ve atiyu. İnnallah ma alzeen ittaku ve alzeen hou muhsinon. Kâl Allahu Taala Azza ve Jal fi Kitabhi il-Kelim. Awwalillahi min al-shaytanir raajim. Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. İya k nığbudu ve İya k nıstayin. fi Ve sadakallâhul Azim. Okumuş olduğum ayeti kelimelerde kerimelerde Fatiha Suresi 4. ayette ''Ancak sana kulluk yapar, ancak senden yardım isteriz deniyordu. Yine Furkan Suresi 52. ayette ''O kafirlerle, Kur'an e, ile en büyük cihadı gerçekleştir.'' denilir. Sevgili kardeşler, bu bayramda e, Müslümanların kanlarının dökülmemesi, Müslümanların kurban bayramlarının kendilerine karşı oluşmaması için bir nefis muhasebesi, Müslümanlarla ilgili durumu değerlendirme açısından değişik bazı konulara birkaç cümleyle değinmeyi düşünüyorum. Hepimizin yaratılış gayesi malum Allah'a kulluk, ibadet. Bunun için yaratıldık bir şey ibadet değilse teferruattır. Olmasa da olabilir. Parantez içi olacak husustur. Nedir onlar? İster inanç, ister İslam dışında inançla alakalı hususlar olsun, ister iş güç olsun, para olsun, araba olsun, dünyevi her şey ayrıntı kabul edilecek bir husustur. Çünkü biz dünyaya o saydıklarımız ve benzerleri için Gelmedik, ibadet için geldik, kulluk için geldik. Bir şeyin ibadet olması için dört şart vardır. Birisi inançla ilgili, ikincisi meşruiyetle, üçüncüsü usulle, dördüncüsü niyetle ilgilidir. Bir kimse Allah'ın istediği gibi iman etmediği müddetçe yaptığı hiçbir şey ibadet olmaz. Önce tevhidi bir iman gerekiyor. İkincisi yapılan şeyin meşru olması e, haram kategorisine girmemesi lazım ki ibadet olsun. Hiçbir haram ibadet olmaz. Üçüncüsü, yapılması istenen hususların Allah'ın istediği gibi Resul'ün sünnetine uygun yapılması lazım. Usul olarak. E, diyelim ki namaz kılıyor mümin bir kimse e, ama Washington'a doğru dönüyor, kıbleye doğru döneceği yerde ya da abdestsiz kılıyor. E, bu ibadet olmaz. Dördüncüsü de niyettir. Allah rızası için yapılmayan hiç hayırlı bir iş, hiçbir zaman ibadet kategorisine girmez. Ve ibadet ancak imanla, tevhidi şuurla anlam kazanır. O yüzden Müslümanların hassas olması gereken en temel esas La ilahe illallah esasıdır. Malum La ilahe illallah demek Allah'tan başka hiçbir ilahı kabul etmemek demektir. İlahlar kendisi, kendilerinin Firavun gibi ben sizin yüce Rabbinizim, ilahınızım demeyebilir. Davranışlarıyla Allah'ın ilahlığını kabul etmeyen, Allah'ın hükümlerini reddeden zihniyetler ilahlık taslamış olur. Ve din la ile başlar, isyanla, itirazla kabul etmemekle başlar. İsyanı olmayanın imanı da yoktur. Allah'a isyan edenlere isyan etmek, müminlerin temel görevidir. Bu e, e, imana şirk karışmaması, münafıkların, e, müşriklerin imanına benzememesi için e, esastır. İman da Allah'a güven ve Allah'a teslimiyeti temel alır. İşte reddettiğimiz tağutlar, global küfür e, ve İslam dışı etkin egemen her türlü anlayış onlarla İslam'ın emrettiği şekilde mücadele etmemiz gerekir. Yine tağuti anlayışlar içerisinde Müslüman'ın hayır demesi gereken içinde bulunduğu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yönetim tarzları gayri İslami düzen ve düzenlerdir. Düzenin başındakiler düzeni sevdirmek için mümkün birçok cazip şeylerle halkı kandırabilirler. Farklı farklı kutsallar üretebilirler. Devlet, millet, bayrak gibi İslam'ın kutsal olarak görmediği hususları insanlara dinmiş gibi dayatabilirler. Bunlara dikkat etmek gerekir. Ve yapışmamız gereken bütün fitnelere, bütün aldatıcı hilelere karşı yapışmamız gereken Kur'an ve sünnettir. Aslında sünnet ikinci bir delil olmaktan ziyade, Kur'an'ın açıklaması, uygulanması, hayata geçirilmesi, pratize edilmesi şeklinde, Kur'an'ın uygulanmasını öne çıkartan nebevi bir usuldür, yöntemdir. O yüzden Resulullah'ı yok saymak, O'nun sünnetini önemsememek, İslam'ın uygulanmasını da, Kur'an'ın tatbik edilmesini de benimsememek anlamına gelir. Ama aşırılıklardan kaçınmak gerekir. Kur'an'ın tanımladığı bir peygamberi, peygamberin bize tebliğ ettiği Kur'an'ı merkeze almamız esastır. Bunun için Müslümanların önce kendi aralarında bir vahdete doğru ciddi adımlar atması gerekir. Kardeşliği yaşamaları icap eder. Kafirlerin bile iki defa dünya savaşı yapmalarına rağmen tek devlet oluşmaya, oluşturmaya gayret etmeleri, koalisyonsuz, yardımsız iş yapmamaya çalışmaları bizim açımızdan çok daha kendi e, inanç etraf inancımız etrafında kenetlenmemenin getirdiği sıkıntıyı artırmaktadır. Onu değerlendirelim. Müslümanlar maalesef faaliyet adına birbirleriyle mücadele etmeyi, birbirleriyle boğuşmayı öne çıkartıyorlar. E, en azından kafirlere karşı nasıl bir tavır takınmaları gerekir veya yardımlaşmaları, işbirliği yapmaları gereken konuların olup olmadığını değerlendirmeleri icap eder. İlim ve takva cihatla birlikte Kur'an-ı Kerim'de üç önemli fazilettir. Müslümanlar birbirleriyle eşittir ama bu üç özellikten dolayı eşitlik bozulur. Yani Allah ''Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?'' der. ''Cihad edenleri oturanlara Allah üstün kıldı'' der. Yine sizin Allah yanında en kıymetliniz, en takvalınızdır diye ifade eder. Yani bileyi, kafayı ve gönlü Allah yolunda, faal halinde kullanmamız icap eder. Cihad, okuduğum ayette de ifade edildiği gibi Esas büyük cihat kafirlere karşı yapılan cihattır ve Kur'an ile yapılan cihadın esas cihat olduğunu Kur'an vurgular. İstanbul Sözleşmesi gibi çok ciddi bir problem. Müslümanların başını çok uzun yıllar ağrıtacaktır eğer kaldırılmazsa. Tabi sadece bir fesada odaklanmak doğru değil. Kur'an'ın yasakladığı nice fesatlar söz konusu. Yani e, e, koronavirüs bile bize hiçbir etki etmedi. Öyle acayip e, bir e, isyan içerisine daldık. E, hatırlayanlar e, hatırlar. Hatta birkaç kez söylemiştim hutbelerde. E, önümüzde Allah bilir, biz bilmeyiz gaybı ama e, bir savaş e, bekliyoruz, efendim veya çok büyük bir toplumu sarsacak büyük deprem gibi hususlar yakında gelecek diye tahmin ettiğimi söylemiştim. Bu geleceği okumak, bilmek anlamında değil. Çünkü insanımızın şirazeden çıktığını, artık hiçbir nasihatin etki etmediğini, kafirlerden beter bir ahlaksızlığa meylettiğimizi görerek, bunun neticesinin bunlar olacağını düşünmüştük. Koronavirüs filan yetmedi bize. Hiçbir ciddi manada bir olumlu etkisinin olduğunu zannetmiyorum. Hasta olmaktan korktuğu kadar insanlar cehenneme gitmekten korkmuyorlar. Ona karşı tedbir alma ihtiyacı duydukları kadar cehenneme karşı bir tedbir alma ihtiyacı hissetmiyor insanlarımız. Bankalar... Dolup boşalıyor efendim. E, faizler, diğer haramlar her türlü e, icraatını sürdürüyor. E, bayram ve kurban denilince müminlerin kanları akıyor hala. E, hayvan kurban edilmesi gerektiği halde Müslüman insanların e, boğazlandığına şahit oluyoruz. Suriye, Filistin, Irak Doğu Türkistan ve şimdi Azerbaycan e, hep e, kafirlerin zulümleri altında inliyor. Müslümanlar buna rağmen kendi içlerinde de, dünya çapında da e, birlik ve beraberlik olmaya gayret etmiyorlar. Ayasofya son ayın en önemli gündem maddesi. Tabi bir cami açıldı diye e, şikayet etmeyiz, üzülmeyiz, e, rahatsız olmayız ama... Gerçekten Ayasofya açıldı mı, onu düşünmeniz gerekiyor. Ee, yani tevhide açıldı mı, İslami hükümler anlatılabiliyor mu, İstanbul fethedildi de camiye, e, e, camiye çevrilme sırası mı oldu, bütün bunları düşünmemiz lazım. Ayasofya yerine, oy Asofya demek gerekiyor belki. İnsanlar oy için, e, camileri otel haline getiriyorlar. Yani e, gençleri işte 50 binlik stat, statlarda uyutuyorlar. Biraz orta yaşlı insanları da camilerde uyutmaya çalışıyorlar. Keşke tersi olsaydı. E, şeyler, camideki görevliler, gardiyan da diyebiliriz. İnsanları iyi uyutuyor, iyi ninni söylüyorlar. E, halkta ne yapsın dememiz gerekiyor. Tarihte de öyle olmuş. Büyük görkemli camiler, sultanların e, dindar olduklarına bir işaret olarak e, bir ihtiyaçtan dolayı değil, bu amaca daha çok hizmet etmiş. Evet, Alimlerimizin ve cemaatlerin üzerindeki baskılar hala devam ediyor. Az önce bir caminin kapatılmasından bahsetti çünkü tevhid gündeme geliyordu orada. E, Alaaddin Paleviler, işte Ebu Hanzalalar hala içerideler, ne yaptılar da böyleler? Veya onun yanında LGBT'ler istediği gibi özgürce faaliyetlerini sürdürüyorlar. Peygamberin aleyhine rahat karikatürler yapabiliyorlar. İslam eşittir, pedofili diyebiliyorlar sübyancılık anlamında. Ve, Onlara karşı ceza denilen bir şey hiç gündeme gelmiyor. Evet, Eğitimin İslamlaşması ile ilgili en küçük bir adım bile atılmış değil. Hala Atatürkçü bir eğitim devam ediyor. Atatürk'ün heykellerine karşı saygı duruşu, ibadet bilinciyle çocuklarımıza, 18 milyon çocuklarımıza icra ettiriliyor. Fesat ve ahlaksızlık televizyonlardan, eğlence yerlerinden herkesin evine, hatta gönlüne sirayet ediyor. Gençlerimize artık dinden, imandan, ahlaktan bahsetmek hikaye gibi geliyor. Onlar çok daha farklı etkenlerin emrine giriyor. Çocuk cinayetleri, aile cinayetleri veya kavgaları Huzursuzluklar ciddi boyutta söz konusu ve aileler e, SOS e, sinyali veriyor hep. Ama e, bunun çözümlerine gidilmiyor. Yani 7 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki nine de tecavüzlerden kolay korunamıyor. Öyle bir dünyaya e, ettik Kur'an okumuyor toplum. Bunun esas sebepleri olarak efendim okunursa Kur'an ölüler için okunuyor veya işte adet yerini bulsun diye. Tevhidi şirki önemsemiyor insanlarımız. Namazı boş veriyor. Allah'ı unutuyor. Müslüman olduğunu unutuyor. Hesap gününü unutuyor insanlar. Ama kolay yoldan da cenneti istiyor. Daha önce söylediğim, örnek verdiğim gibi Amerika'ya giden uçağa binmiş Ondan sonra, ''Ya Rabbi ne olur beni Mekke'ye ulaştır'' diye dua ediyor. O Amerika'ya giden uçak içinde o dua Allah'a hakaret gibidir. Sünnetullah'a uymayan bir şey. Uçağı değiştireceksin, nereye gideceğini önce tespit edeceksin de sonra dua edeceksin. Evet, halimiz çok iyi değil. İşte bayramlar bizim muhasebe zamanlarımız olmalı aynı zamanda. Geçen yıl nasıldık, bu sene nasılız? 10 sene önce Müslümanlar nasıldı, şimdi nasıllar? Bir 10 sene sonra nasıl olacaklar tahminen? Bunları değerlendirelim. Bunları değerlendirirken, vay kafirler, vay fasıklar, vay günahkarlar deyip, kendimize övünç kaynağı oluşturup, biz öyle değiliz elhamdülillah demek durumunda değiliz. Onların yanlışlarından Allah bizi de hesaba çekecektir. Onlara biz doğru bir dini ne kadar anlattık, bunu ne kadar öne çıkarttık, emri bil marufu ne kadar yerine getirdik. Başkaları başka şeyler anlattılar. Onlar bizden daha fazla görevlerini yaptılar. Televizyondu, düzendi, eğitimdi vesaire. Peki biz ne yaptık Müslümanlar olarak? Hatta kendi evimizdeki çocuklarımızı, eşlerimizi, yakın akrabalarımızı, iş arkadaşlarımızı bile ne kadar tevhidle tanıştırdık. Ee, bunu yapmadıysak e, Allah bizden onun onların da hesabını soracaktır. İnşallah e, daha bilinçli, daha e, sistemli şekilde Kur'an insanı olmaya çalışırız. Kur'an'ı merkeze alırız. Allah'ı hayatımızın merkezine geçiririz. Dünyevi endişelerimizden daha çok ahiretle ilgili beklentilerimiz öne çıkar. Ve Allah'ı razı edecek güzel bir kul olma gayretinde bulunuruz. Bu temennilerimizle hepimizi Allah bu bayramlara liyakat kesmeden, hak eden insanlardan eylesin. Hak etmek için, bayramları sevinmeyi hak etmek için, hakkın hak olan kitabına riayet etmek, hakkı yaşamak, Hakkı hakim kılmaya gayret etmek gerekiyor. Rabbim bu özellikleri de lütfetsin. Ee, Müslümanca hayatımızı e, Allah'a kulluk bilinci içinde sürdürmeyi lütfetsin. Ela inne ahsen kelam ve eble an nizam kelamullahi ilmelik ilaziz il allam. Kemaalallahü Tebaarek ve Taala fil Kelam ve iza kure el Kur'an fes temi ole ve ansatulalekum turhamun esta uzbilah bismillah. Inna Dina ind Allah